Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala aleti ve safhülü ecma'in. Ee, kıymetli arkadaşlar, bugün e, uzun zamandır sürdürdüğümüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, mübarek hayatını e, inşallah e, noktalayacağız. E, Veda Haccı'na ve e, vefatı sırasında öncesinde ve sonrasındaki bir iki hadiseye temas ederek. E, gerçekten çok büyük bir e, servet yatıyor siyer kitaplarında arkadaşlar. Yani biz burada işte ne kadar yapabildiysek böyle birkaç e, başlığa temas edebiliyoruz sadece bir konu çerçevesinde. Ama siz kendiniz emek vererek, üzerinde çalışarak, dikkatle, ve kendi hayatınıza oradan e, ne gibi mesajlar çıkarabileceğinize dikkat ederek okursanız muhakkak kendinize özel üstelikte yani sizin e, sizi doğrudan ilgilendiren çok zengin bir malzeme göreceksiniz. E, bize hocalarımızın hep söylediği bir şey vardı. E, masanızın üzerinden bir meal kitabı, bir hadis kitabı ve bir siyer kitabı hayatınız boyunca hiç eksik olmasın. Birini bitirip ötekine başlayın. Yani bir, bir meali bitirin, diğer bir meali. Bir hadis kitabını bitirin, diğer hadis kitabına. E, Siyer de böyle arkadaşlar. E, daha önce galiba size söyledim. E, ben e, kader e, TDV Kagem sayfasında, evet o sayfada, CR kitapları kitaplarıyla ilgili bir program yaptım. Orada kayıtlı duruyor o sayfada. Yani merak edenler oraya bakabilir. Tabii başka pek çok listeler var. <gülüyor> Şahsen bana soracak olursanız ben kitap listelerine çok inanan biri değilim. Çünkü kitap seçimleri biraz kişiye özel olmalı. E, tanımadığınız bir insana önne bir liste koyarak bunları oku demek üstelik de hele bir e, ehem mühim sırasına konmamışsa veya hiyerarşik önce şu sonra bu şeklinde bir, bir sıraya konmamışsa çok pratik olduğunu düşünmüyorum ama e, artık geri bundan sonrası size kalıyor benim açımdan efendim e, siyer okumayı sürdürmelisiniz e, çok kapsamlı kitaplar var e, ciltlerce efendimizin hayatını sahabenin hayatını anlatan kitaplar var hiç bırakmamalısınız onu okumayı. Tabii ki aslında hadis kitapları da bir nevi siyerdir. Yani Efendimizin hayatını anlatır. Hatta orada onun böyle işte kamusal diyebileceğimiz hayatı değil de daha özel hayatına dair çok daha çok malzeme hadis kitaplarında var aslında ve oradan da hani kendimiz için çok pek çok önemli mesajlar çıkarabiliriz. Yalnız bu mesaj çıkarma işini aşırıya gitmemek lazım çünkü haddimizi bilmediğimizde kendimizi iyi tanımadığımızda buna cehli mürekkep demiş Osmanlılar arkadaşlar cehli mürekkep yani bir insanın kendisinin cahil olduğunu da bilmemesidir yani hem hiçbir şey bilmiyor hem de hiçbir şey bilmediğini bilmiyor işte e, o durumda olduğumuz zaman bazen böyle kendimizi çok şey biliyor zannedip hani e, haddimizi aşan yorumlar yapabiliyoruz Ondan da sakındırayım da <gülüyor> benden vebal gitmiş olsun. Peki kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz bir parça kitapta çok daha geniş anlatılmış ee, Efendimiz'in civardaki işte yöneticilere e, kanaat önderlerine, toplum önderlerine din adamlarına ileri gelen din adamlarına gönderdiği İslam'a davet mektuplarından bahsetmiştik ve o mektupların beni ne kadar şaşırttığından yani bugünkü bakış açısıyla hani biz birine tebliğ yapmak deyince neler düşünüyoruz bir düşünün yani Üf, neler anlatmamız lazım işte kitaplar okusun biz okuyalım anlatalım geceler boyunca falan hani böyle düşünüyoruz e, halbuki e, duyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok etkileyici yani o mektupları ben bizim hatalarımız açısından da tebliğde yaptığımız hatalar açısından da etkileyici buluyorum. Bir de bu akşam tekrar böyle dersten önce düşünürken üzerinde bir şey daha geldi aklıma onu da paylaşayım. Aynı zamanda o mektuplar arkadaşlar Efendimizin tabii aksi düşünülemez ama hani kendi davasına görevlendirildiği Davaya ne kadar inandığını gösterir. Yani onun peygamberliğinin kanıtı gibidir o mektuplar. Neden? Ee, şöyle düşünüyorum ee, arkadaşlar. Yani düşününüz işte e, tabi biz bunu hayal etmemiz kolay değil ama Allah Teala tarafından bütün ulaşabildiği bütün dünyaya, ulaşabildiği bütün insanlara hakikati ve kendisinin getirdiği son dini tebliğ etmekle görevlendirildi Peygamber Efendimiz. Ve e, tabii ki o biliyor yani aşağı yukarı mesela Veda hacında Veda da söylüyor bu yıldan sonra sizinle burada buluşabilir miyim bir daha bilmiyorum diyor e, veya işte hutbelerinde bazen hani o son günlerdeki hutbelerinde geleceğiz birazdan e, hissediyor yani görevinin tamamlandığını e, ve dolayısıyla hani daha ne yapabilirim yani nereye anlatabilirim Nere, neresi kaldı hani nereye duyurmadım anlatabiliyor muyum o peygamberlik misyonun göre, yani görevlendirildiği vazifenin öyle diyelim misyon kelimesi hiç yakışmıyor ee, görevlendirildiği tebliğ vazifesinin ne kadar onun nazarında ehemmiyet arz ettiğini gösteriyor yani e, adeta yanlış söylemiyorumdur inşallah sonuca bakmıyor yani peygamber efendim zaten de, defalarca Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsan ancak tebliğ etmekle yükümlüsün diye e, ve bize de bu açıdan çok ciddi mesajlar veriyor çünkü çok iyi anlıyorum ben de bir anneyim yani bugün anne babalar günümüzde büyük bir panik halindeler. Çünkü çocuklarımız hepimizin çocukları onlar arkadaşlar çok farklı yani bizim gösterdiğimiz ve koyduğumuz yolda bulamayabiliyoruz çocuklarımızı. Bir arkamızı dönüyoruz bakıyoruz ki başka bir yola girmişler. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Yani ben e, oraya da baktığımda hele hele bir e, şey aşamasına yani biraz daha yetişkin yaşlarda ve bir karar aşamasına gelmişse çok da bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Benim kanaatim bu. E, burada koruyucu hekimliğin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o e, şeyle o sonuçla yüzleşmeden önce yapmamız gerekenler var. Onlara odaklanmak gerektiğini düşünüyorum ve bütün bunları da işte Efendimizin bu tebliğ çalışmalarından çıkarabiliyorum arkadaşlar. Yani nasıl yaptı mesela? Böyle birisine kafayı takıp yani bütün ömrünü bir kişiye harcadı mı? Yoksa yani ne yaptı? Tebliğ etti, kabul edilmedi. Yani gene tabii fırsat bulduğunda gene devam etti o tebliğe. Yani ben buna bir kere söyledim, tik atalım bir daha da söylememe gerek yok. böyle demedi. Ama bir kişinin önünde böyle... Yani bütün enerjisini, bütün ömrünü orada tüketmedi. Hz. Ebu Bekir'in e, mesela çocuklarıyla ilgili böyle tecrübeleri var. Sahabeden pek çok insanın en yakınlarıyla böyle tecrübeleri var. Yani ikna edemediler, inandıramadılar arkadaşlar. Peki yani o tebliğ mektupları üzerinde yine düşünmekte yarar var. Oradan bize çıkacak gerçekten çok büyük hayatımızla ilgili ve çabalarımızla ilgili dersler var. Peki arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min işte hicretten itibaren aşama aşama özellikle gönderdiği etrafa gönderdiği seriyeler takip ettiği strateji kabilelerle kurduğu ilişkiler bazıları bunun dostluk ilişkisi bazıları ticari ilişki bazıları siyasi askeri ilişki bütün bunlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine ve çevresinde Medine'den Kızıldeniz'e kadar uzanan topraklarda hakimiyet sağlamışlar. Bedir savaşı ve Hendek savaşı arasındaki gelişmelerle hakimiyet alanını Mekke yakınlarına kadar uzanmış Hicaz'da en büyük askeri ve toplumsal güç olduklarını kanıtlamışlar bunlar kitabımızın cümleleri bu safhada bu aşamada Yahudiler meselesi var biliyorsunuz onu anlattık detaylı bir şekilde onları da Medine'den çıkarıyorlar Hendek savaşından sonra Beni Müstalik'in itaat altına alınmasıyla Hicaz'ın doğusuna yani Necid içlerine ardından Hayber'in fethiyle de Medine'nin kuzeyine doğru hakimiyet alanlarını genişletmişlerdir Arkadaşlar hicretin 8. yılında Mekke'nin fethiyle yarımada sakinleri İslam'a hızlı bir şekilde katılmaya başlamış. Çünkü her Araplar arkadaşlar o dönem için söylüyoruz Kureyş'e bakıyorlar yani Kureyş ne yaparsa onlar da onu yapıyorlar. Dolayısıyla Kureyş'in e, bütün ağır toplarının ve hani büyük çoğunluğunun Müslüman olmasıyla o da ilginçtir Kureyş Müslüman olduktan sonra arkadaşlar çok sağlam durmuştur İslam'ın e, arkasında ve Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti döneminde mesela onu çok desteklemişlerdir yani ridde i Harpleri sırasında vesaire efendim Tebuk seferiyle de Arabistan'ın kuzeyindeki Hristiyan Arapların ve Yahudilerin oturduğu bölgelerin Medine'ye bağlılığı sağlanmış yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar hicretin 9. yılına gelindiğinde büyük ölçüde kendisini Arap Yarımadası'nda ve Hicaz'da varlığını kabul ettirmiş ve e, hicretin 9. yılında artık tam bir güvenlik var yani e, Mekke fethedilmiş zaten Kabe putlardan temizlenmiş e, hicretin 9. yılında hac farz kılmıyor fakat o yıl Hazreti Peygamber bizzat hacca gitmemiş bunu konuşmuştuk Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri tayin ederek gönderiyor hicretin 10. yılında kendisi haç farizasını yerine getiriyor yani vefat ettiği yıl, bu döndükten sonra çok zaman geçmeden vefat edecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu haccına sahabelerle vedalaştığı ve bir daha Kabe'yi görmediği için veda haccı, haccetül veda deniyor arkadaşlar. Çok kısaca ve ana hatlarıyla hızlı bir şekilde e, hatırlayalım veda haccını hicretin 10. yılının zilkade ayında Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başlıyor Müslümanlara da duyurarak hazırlanmalarını söylüyor onunla birlikte hac etmek isteyenler Medine'de toplandılar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 26 zilkade cumartesi günü yanında hanımları ve kızı Fatıma da olduğu halde muhacirler Ensardan ve diğer Arap kabilelerinden oluşan Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Ve yanına kurbanlık olarak yüz deve aldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar bu, bu, bu da çok ilginç. Yani bu kadar çok kurban götürmesi ve kesmesi orada. Yüz deve ne demek arkadaşlar çok çok büyük bir servet yani. Hazreti Peygamber dört zilhicce pazar veya işte pazartesi vakid salı demiş makrizi pazartesi demiş önemli değil günü kuşluk vakti kasva adlı devesinin üzerinde olduğu halde Mekke'ye ulaştı Kabe'yi tevaf edip iki rekat namaz kıldı Safa ve Merve arasında sahi etti ee, arkadaşlar tabi her aşamada söylenecek çok şey var ama e, hiç gitmemiş olanlarınız için bilhassa e, canı gönülden e, temenni ediyorum inşallah yollar açılır Engeller kalkar, allah Teala işlerimizi yoluna koyar ve o ziyaretler bize nasip olur inşallah tekrar tekrar. Bir de yani Medine'den Mekke'ye yürüyerek gittiğini düşünün Peygamber Efendimiz. Mesela o günkü sahabelerin yani çok çok etkileyici arkadaşlar bu. Ben Allah nasip etti bir defasında da Umre'de Medine'den Mekke'ye uçakla gittik bir defasında da otobüsle gittik. Ee, arkadaşlar otobüsle gitmek bambaşka güzel yani o çölde böyle rüzgarın esmesi böyle bir ambir rüzgar esiyor kumlar kalkıyor asfaltın üzerinde böyle su akarmış gibi kumlar akıyor arkadaşlar ee, yani o coğrafyayı görmek lazım o oradaki işte e, gündüzü geceyi yaşamak lazım aslında hani seyahatin insanı dönüştüren tarafı buralar e, diye düşünüyorum her bir adımı böyle yaşayarak gitmek tabi yürüyerek gitmemiz söz konusu değil ama en azından yakın çevremizde yürüyebiliriz arkadaşlar bu yani şeyin içinde tabiatın içinde yürümek bununla ilgili çok güzel yazılmış kitaplar var arkadaşlar insanı tedavi eden bir şey insanı iyileştiren bir şey insanı nasıl diyelim hani prize takan bir şey yani böyle şeyi buluyorsunuz geldiğiniz yeri buluyorsunuz e, hakikaten ruha çok iyi gelen bir şey e, veda, ve Efendimiz Mekke'ye vardığında Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı Safa ile Merve arasında sahi Ve Veda Hacı süresince bakın arkadaşlar Mekke'nin eptah mevkiinde kendisi için kurulan çadırda kaldı peygamberimiz hiç çadırda kaldınız mı? Ee, ne kadar zordur biliyor musunuz? Gerçi onların evleri de bizler gibi konforlu değil. Böyle lavabolar işte şeyler yok. Yani mutfak şeyi, tezgahı vesaire öyle şeyler yok o dönemde. Ama yine de ev evdir arkadaşlar. Yani çadırda kalmanın ne kadar zor olduğunu. Yani güneş doğduğunda tepenizde çadırın içi yanar. Orada duramazsınız artık. Ee, i̇şte su yok, akar, akan bir su yok. Zaten o, o dönemde hiçbir yerde yok. Ama Efendimizin herhangi bir, yani kendi memleketi, bütün atalarının memleketi, akrabalarının memleketi, kendi evleri, yerleri vardı zamanında ama hiçbirine gitmiyor. Biliyorsunuz Mekke'nin fethi sırasında da öyle. Çadırda konaklıyor bunların hepsi bize çok önemli mesajlar veriyor arkadaşlar. Yani e, geçen de paylaştım Anadolu'da. Bir karış toprak için birbirini öldürüyor insanlar arkadaşlar. Sen benim tarlamdan şu kadar sınırdan geçtin. Sen işte bana şöyle şey yaptın sürerken benim tarafımdan sürdün falan filan diye. Yani kan davaları çıkıyor. Ee, o derecede e, insanlar mala, mülke ve böyle bilhassa yani o toprağa Hani kendi toprakları ve atalarından da onlara kalmış bir arazi ya orası. Müthiş bir bağlılık hissediyorlar. Onu tecrübe ediyor musunuz çevrenizde bilmiyorum. Ve Efendimizin bunların hepsinden vazgeçmiş olması yani. Hepsinden biliyorsunuz teklif edildi kendisine Mekke'nin fethi sırasında. Dedi ki biz Allah yolunda onlardan vazgeçtik dedi. Yani oraya kendi evine yerleşmiş olanlar var. Çünkü o evleri yıkmadılar hoş yani arkalarından işte yakınlarında kim varsa müşriklerden onlar yerleştiler efendim onları asla çıkarmayı vesaire düşünmedi hiçbir zaman yapmamış bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Perşembe gününe kadar Mekke'de kaldı. Aynı gün Mina'ya hareket etti. Öğlen ikinde akşam ve yatsı namazlarını orada kıldı. Geceyi de burada geçirdi. Ve bu şekilde arkadaşlar işte Mina'dan hareket edip Müzdelife'ye geçmesi ondan sonra Arafat'ta Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emrediyor. Cuma günü Arafat'ta hazırlanan çadıra varıyor. Zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasına geldi. Urane halidesinde meşhur veda hutbesini okudu. E, veda hutbesiyle ilgili İslam Ansiklopedisine bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de e, Son Peygamber Info'nun web sitesinde veda hutbesinin tam metni var. E, çünkü genellikle o tam metin olarak verilmiyor kaynaklarda şey kitaplarda. Dağınık bir hutbedir çünkü veda hutbesi Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem veda hacı boyunca çeşitli yerlerde yaptığı hutbelerin Tamamıdır aslında yani bir kısmı bu Arafat'ta yapılan en maşhur olan kısmı var ama diğer yerlerde de Efendimiz diğer konaklama yerlerinde de hitap etmiş insanlara onların hepsini bir arada okumak istiyorsanız son peygamber infoya bakabilirsiniz. Ee, bir ezan okutarak ayrı ayrı ikametle öğle ve ikindiyi birlikte kıldıktan sonra buna cemi takdim deniyor. Devesinin üzerinde Arafat'a çıktı. Kıbleye dönüp akşama kadar dua ile meşgul oldu. Arafat'tayken kendisinin ilahi tebliğ görevinin tamamlandığını belirten ayet-i kerime nazil oldu arkadaşlar. Maide suresi 3. ayet-i kerime. El yevme ekmeltü lekum dínekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytü lekumun islamen dina. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Mesela bu ayet geldiğinde işte idaca enasullahi vel bunlar hani hangisi son ayettir, son suredir bunlar tartışılmış tarihte ama o işte Nasır suresi falan geldiğinde Müslümanlar çok seviniyorlar yani çünkü bu hani artık bizim tamamlanmış mükemmel kusursuz bir hani dinimiz var diye Hazreti Ebubekir anlıyor arkadaşlar. Hazreti Ebubekir çok üzülüyor. Bu diyor Efendimizin görevinin bittiğine işaret eder diyor. E, ve e, hani görevi bitti yaşasaydı değil mi? Yani neden Allah hani Resulünü yani 90 sene yaşatamaz mıydı? Mesela işte Enes bin Malik'i biliyoruz yüz küsur yaşında artık yaşını bile unutmuş, e, çok uzun yaşamış. Yani o devirde de çok uzun yaşayan insanlar vardı. Ee, onu göreceğiz birazdan inşallah arkadaşlar yani burayı e, hakikaten hepimiz yani ben kendi adıma da söylüyorum dünyayı seviyoruz dünyalıkları seviyoruz güzel yemeği güzel giymeyi güzel yaşamayı işte bir şeylere emaneten de olsa sahip olmayı muhtaç olmamayı işte Herhangi bir şey yani güzel binekleri işte seviyoruz yani güzel gezmeyi hepsini seviyoruz. Ama arkadaşlar ya yani bunlar bunları sevmek dünyanın fani olduğunu aklımızdan çıkarmaya engel değil. Yani dünya efendimiz de mesela şemal kitaplarına bakın. Çok güzel yemekler de yemiş, yeri geldiğinde yeri geldiğinde çok güzel elbiseler de giymiş ve e, yeri geldiğinde işte bir sirkeyi katık yaparak da yemiş. Hani Eee hamdolsun Allah Teala gerçekten bana da böyle bir hayat nasip etti arkadaşlar. Yani öyle şey öyle şeyler yedim ve öyle şeyler yiyemedim ki veya bunlar o kadar peş peşe oldu ki akıl alır gibi değil yani. Hepsine dair hatıralarım var. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbirinin önemi yok aslında. Yani varsa eyvallah. Allah'a şükrediyoruz ve o nimeti Abartmadan tabii çünkü helallerden de hesap vereceğiz. Efendim abartmadan o nimetten istifade ediyoruz. Ama yoksa yoksa takılmıyoruz arkadaşlar. İşte bu, ve bu, buranın asıl olmadığını yani burada bize verilen nimetler neye benziyor biliyor musunuz? Yani diyelim ki işte bir tatil beldesine gittiniz aklıma gelen ilk örneği söylüyorum bir tatil beldesine gittiniz şey çok güzel bir yer yani çok iyi bir tatil yapacaksınız lüks olması gerekmiyor ama güzel bir yer ondan sonra şeyde resepsiyonda bekliyorsunuz işte kayıt yapılacak filan yani bekliyorsunuz size geldiler ne bileyim soğuk bir içecek ikram ettiler işte dünya böyle bir yer arkadaşlar böyle bir yer. Ha, soğuk bir içecek veya bir kahve mevsimine göre size ikram etmişlerse çok güzel. Alırsınız, teşekkür edersiniz ve içersiniz yani. Veya işte atıştırmalık bir şeyler varsa yersiniz. Ama etmedilerse ya da işte onun yerine bir bardak su verdilerse ona da eyvallah dersiniz. Çünkü orası hedef değil ki. Siz resepsiyonda mı yaşayacaksınız yani? Siz, sizin yiyeceğiniz içeceğiniz şeyler istifade edeceğiniz şeyler daha gelecek orada sadece bir geçici bir anlığına bulunuyorsunuz işte dünyaya böyle bakıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve e, tercih etmiyor yani burada kalmayı e, çünkü birazdan göreceğiz kendisi söylüyor bunu ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş battıktan sonra devresine binerek Arafat'tan ayrıldı, Müzdelifeye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazı ile yatsı namazını birleştirerek Cemi Tehir deniyor buna. Akşamı 3, yatsıyı da 2 rekat olarak aynı şekilde tek ezan ve her namaz için ayrı ikametle kıldırdı. Geceyi Müzdelifede geçirdi. Ertesi sabah yani cumartesi bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelifede kıldıktan sonra Meş'ere Haram'a geldi. İşte bu da nasıl yaptığını tek tek e, aşamalarını anlatıyor arkadaşlar bayram günlerini Mina'da geçirdi bu günlerde taşlama görevlerini yerine getirdi bayramın ikinci günü Mina'da Müslümanlara üçüncü konuşmasını yaptı bayramın beşinci günü Mina'dan tekrar Mekke'ye gelip veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye döndü 29 Zilhicce e, 10 senesinde Hazreti Peygamberin 9 e, do, zilhicce cuma günü sayıları 140 bin civarındaki topluluğa Arafat'ta irad ettiği konuşmanın kaynaklardan çıkarılan bir metni aşağıda verilmiştir diyor kitabınızda da var yani Veda Mutbesi ama ben onu okumayacağım o başlı başına bir eğitim konusu, bir eğitim müfredatı. Nel insan haklarından bahsediliyor, insan ilişkilerinden bahsediliyor, dünyadan ahiretten bahsediliyor, efendim siyasi e, ilkelerden bahsediliyor, aile hayatından bahsediliyor. Yani veda hutbesi çok kapsamlı bir e, özet, bir İslam'ın manifestosu gibidir yani arkadaşlar. E, Hazreti Peygamber konuşmaya başlamadan önce Cirir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etmiş. 140 bin kişi nasıl susturulduysa artık. Rebiya bin Ümeyye gibi gür sesli münadileri görevlendirerek cümlelerin tekrar edilip uzaklara kadar duyulmasını sağlamıştır. Yani araya belli aralıklarla münadiler koyuyor Efendimiz. Bir cümle söylüyor. O cümle oraya, o cümle oraya, o cümle oraya. O şekilde e, bu 140 bin kişinin Arkadaşlar bu veda hutbesini dinlemesini temin ediyor Peygamber Efendimiz. Veda hutbesi Hazreti Peygamber'in duygu, düşünce ve faaliyetlerinin en yüksek noktasını oluşturur. Yani zirvede koyduğu bir nokta gibidir Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların sahip olduğu hakları ve vecibeleri ortaya koyan bu konuşma, Hazreti Peygamber 3 ay kadar sonra vefat ettiği için daha sonraları büyük bir tesir meydana getirmiştir. Çünkü bir bakıma onun vasiyeti olarak kabul edilmiştir arkadaşlar. E, bu konuşma bütün insanları kapsayan bir evrensel beyanname niteliğindedir. Hakikaten insan hayatını ilgilendiren her yöne bu konuşmada bir temas vardır arkadaşlar. İnsan hayatının malının şerefinin mukaddes olduğunu beyan eder, dokunulmaz olduğunu beyan eder. İnsan mesela <gülüyor> şimdi yakınlarda Bülbül'ü Öldürmek diye çok meşhur bir roman var. işte herkes onu daha lise yıllarında falan okuyor. Fakat biz düzgün bir lise eğitimi almadığımız için bu klasikleri okumak çok sonralara kaldı. Ben de bunu yakında okudum. Arkadaşlar orada da görüyorsunuz. Yani işte orada gene nispeten daha hafif ee, anlatılıyor işte 1800'lerin sonları mı o roman kaç tarihinde geçiyor oradaki olaylar arkadaşlar bir zenci mahkemeye çıktığında bir zenci mahkemeye çıktığında kitapta anlatılan olay bu yüzde yüz haklı bile olsa kazanması imkansız yani bir zencinin mahkemelik olmamaya bakması lazım o çünkü e, ve orada romanda arkadaşlar romanın kahramanı e, Atikus isminde bir avukat o kadar etkili bir savunma yapıyor ki mahkemede ama kendisi de söylüyor bunu da kendisi söylüyor bu söylediğim cümleyi çocuklarına. İşte çocuklar hayret içinde kalıyorlar nasıl kazanamaz yani bu mahkeme nasıl kazanılmaz diye diyor ki bir zenci mahkemeye çıktığında kazanması imkansızdır diyor. Daha, bakın 19. yüzyılda oluyor bu arkadaşlar 20. yüzyıla kadar yani kölelik tarihini dünyada bir okuyun özellikle de batıda bilmiyorum görebildiğim kadarıyla hani özel olarak incelemedim ama çok vahşi davranmışlar gerçekten. İşte okuma öğrenmeye kalkışan bir kölenin parmaklarını kesiyorlar ee, köleleri her türlü ihtiyaçları için kullanıyorlar arkadaşlar. Ve e, hala bile mesela işte o söylediğim işte Bülbül'ü öldürmek kitabında roman, romanın satırlarında kalmadı bu uygulama. Şu anda bile arkadaşlar e, Amerika'da mahkemeye çıkan bir zencinin zanlı daha suçlu değil zanlı bir zencinin e, tutuklanma ihtimali beyazlara göre kaç kat fazla. Yani neden çünkü herkes ona yapmıştır gözüyle baktığı için insanlar. Ee, o işte ırk e, Avrupa'nın yaşadığı ırk facialarını falan biliyorsunuz sadece zencilere karşı değil yani e, şeylerinde sanki adeta mayalarında arkadaşlar böyle mayalarına kazınmış insanın mayasında olmaz da Allah'ın yarattığı mayada bu olmaz fakat mayalarına kazınmış bir şekilde o kadar e, toplumsal şuur altında yer etmiş bir ırk hiyerarşisi var yani her kes kendine göre bir hiyerarşi oluşturuyor. Kimisi Çinlilerden nefret ediyor, kimisi Yahudilerden nefret ediyor. Kimisi işte zencilerden, kimisi Müslümanlardan, renklilerden vesaire. Peygamberimiz arkadaşlar insan inanası gelmiyor yani. Nasıl bir dine mensubuz biz? Bakın arkadaşlar. Bilal Habeşi müezzin. Müezzin yani namazı o başlatıyor namazı o başlatıyor peygamberimiz namaz kıldıracak diyor ki ya Bilal kalk ezan okudu bütün insanları o davet ediyor ee, işte daha çok hikayeler var da oralara girmeyeyim İşte bu hutbede peygamber efendimiz insanların Rabbinin bir olduğunu aynı anne ve babadan türediklerini insanların eşit olduğunu kesin bir dille ifade ediyor dil, renk ve ırk ayrımından sarfı nazarla tüm insanlar arasında eşitlik esası olduğunu söylüyor. Ne zaman? Arkadaşlar 632 yılında. 7. yüzyılda. Bakın ben size az önce 19. yüzyıldan bir örnek verdim. İslam dünyasında çok ciddi kurucu bir metindir. Yani bizim kurucu metnimizdir Veda Hutbesi bir Medine anayasası Medine anlaşması bir de veda hutbesi adeta İslam medeniyetinin bunlar kurucu metinleridir. Arkadaşlar bu bakımdan her birimizin onu çok iyi müzakere etmiş olması hatta mümkünse bir hocanın e, yani bir hukukçunun bir ahlak hocasının bir İslam tarihi hocasının bizim gibi vaizlerin değil e, rehberliğinde o metnin böyle satır satır okunup izah edilmesi iç, bütün içeriğinin yansımaları nasıl olmuş tarih boyunca uygulamalarda nelere tesir etmiş oradaki cümleler yoksa yani sadece bakın peygamberimiz ne kadar güzel konuşmuş falan yani biz ancak böyle anlatabiliriz ama bir hoca onun yani o günden bugüne kadar bütün müesseselerimize İslam medeniyetinin müesseselerine nasıl iz bırakacak tesirler meydana getirdiğini ancak işin ehli bir Hoca anlatabilir. Öyle bir ders olsa keşke. Veda hutbesinin değil mi? Meridiyan bunu belki düşünür ve yapar. Arkadaşlar Efendimiz Medine'ye geri döndü. Haccını e, tamamladıktan sonra. Bu arada vuku bulan bir iki hadise var. Onlara da temas edelim. E, en çok meşhur olan birkaç tane vaka var da meşhur olan iki tane yalancı peygamberler zuhur etti arkadaşlar yani adeta şöyle oldu ya bu işte bu iş iyiymiş bak ne güzel adam on yılda tövbe estağfurullah yani böyle düşünmüş olmalılar adam on yılda ne kadar geniş bir bölgeye hakim oldu burada iyi şey var istikbal var bu işte deyip efendim biz de peygamberiz hatta bir tanesi müselime değil mi efendimize mektup yazıyor işte yarısı senin olsun yarısı benim olsun gel bu peygamberliği seninle paylaşalım diyor kitapta adı geçen Yemen'de çıkan bir e, yalancı peygamber Esvedel Ansi'den bahsediliyor e, bir de Yemame'de meydana çıkan Hanife kabilesinden Müseylime, Müseylime El Kezzab diye meşhur zaten halbuki daha önce e, kabilesinin temsilcileriyle birlikte Medine'ye gelip Müslüman olmuş fakat daha sonra da işte böyle irtidat ediyor ve kendi peygamberliğini iddia ediyor peygamberimize ortaklık teklif ediyor evet Efendimiz bunların tamamen hallü faslı Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde oluyor arkadaşlar. Yani Hazreti Ebubekir bu yalancı peygamberlerle ve İslam'dan peygamberimizin vefatından sonra İslam'dan dönenlerle ciddi mücadele ediyor. Hatta o savaşlarda yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda çok fazla hafız sahabi vefat ettiği için. Hazreti Ebubekir Kur'an'ı derhal iki kapak arasında bir araya toplaması gerektiğini düşünüyor ve sahabeyi ikna ederek biliyorsunuz bu görevi yapıyor. İki yıllık hilafeti döneminde Hazreti Ebubekir yani Peygamber Efendimizin hani olgun bir ağaç gibi hani ve nasıl dersiniz artık yetiştirdiği ve kurduğu o sistemi kökleşmesini sağlıyor. Arkadaşlar yıkılmaktan koruyor ve o, o sarsıntı dönemini çok başarılı bir şekilde e, ve kend, adeta yani Allah affetsin yanlış söylemek istemem Hz. Ebu Bekir'den beklemeyeceğimiz bir dirayetle işte ben burada da onların şahsiyetlerindeki kemali görmemizi istiyorum arkadaşlar yani ben kendi nefsime söylüyorum bunu şimdi biz Hz. Ebu Bekir nasıl biliriz? Nasıl biliriz karakterini? İşte çok yumuşak, birazdan da gelecek hep böyle gözü yaşlıdır Hazreti Ebu Bekir. Çok yumuşaktır, çok merhametlidir, çok böyle e, sakin mizaçlıdır Hazreti Ebu Bekir. Ama halife oluyor arkadaşlar ve zekat vermeyenlere savaş ilan ediyor. Hazreti Ömer diyor ki nasıl yaparsın böyle bir şey diyor. Onlar hani dinden çıkmadılar ki zekat vermiyorlar diyor. Hz. Ebu Bekir diyor ki vallahi diyor peygambere getirdikleri bir uyuz keçiyi bile bana getirmezlerse savaş ilan edelim. Çünkü zekat vermemeyi veya riddeyi arkadaşlar bu vesileyle burada çok değindiğimiz için İslam hasfesinden irtidat maddesini lütfen okuyun. Çünkü bu konuda da bugünün kafaları çok karışık. Efendim bana getirdikleri bir uyuz keçiyi bile getirmezlerse onları onlara savaş açarım diyor. Niye? Çünkü arkadaşlar bunu devlete isyan olarak kabul ediyor. Yani şöyle düşünün, vergi vermeyi reddediyor bir yöre halkı. Vergi vermeyi reddediyor. Bu devletin otoritesine, devletin oradaki hakimiyetine karşı çıkmaktır. Öyle kabul ediyor ve Hazreti Ömer daha sonra ikna oluyor ve daha sonra kendisi söylüyor Allah Ebu e merhamet etsin. Hepimizin zihninin karıştığı konularda ona kadar kararlı davrandı ve İslam toplumunu dağılmaktan kurtardı. İslam devletini yani dağılmaktan kurtardı. Çünkü çok yeni, çok taze ve Arapların o hani otorite tanımayan isyankar ruhları, özgür ruhları çok kuvvetli, çok eski. Daha yeni bir otorite altında birleşmişler, bir devlet altında birleşmişler. E, bu cümleler gençlerin de hoşuna gidiyor bazen. Yani otorite itici geliyor, işte özgürlük hoşa gidiyor filan arkadaşlar. E, bazen bazı e, metinleri okuyorum. Yani böyle adeta hani aklı başında insanlar ya diyorsunuz bunu nasıl söylüyor? Tamamen anarşi yani e, felsefi anlamda bir anarşiyi övüyor mesela buradan hiçbir şey çıkmaz arkadaşlar onu söyleyeyim bir medeniyet çıkmaz yani neyse haddimi aşmayayım bu kadar ifade edip geçelim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11. Hicri yılın 2. ayı olan Safer ayının ortalarında bir ordu kuruyor bir askeri ordu tekrar bir sefer organize ediyor arkadaşlar Muhte savaşında şehit edilen sahabelerin Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talip ve diğer sahabelerin e, rövanşını almak için yani Muhte Savaşı'nın rövanşını almak üzere Bizans üzerine bir sefer tertip ediyor bu sefer e, gerçekleşiyor daha sonra e, ama Peygamber Efendimizin vefatından sonra arkadaşlar burada önemli olan nokta e, komutanlığına ordunun komutanlığına lütfen şimdi içinizde biliyorum gençler de var Arkadaşlar kendinizi hayal edin ne olursunuz. Hadi ben size 10 yaş daha ekleyeyim buna. Ordunun komutanlığına o sırada henüz 18 veya 19 yaşında bir genç olan Üsame bin Zeyd'i tayin ediyor. Bakın Efendimiz vefat edeceğini muhtemelen biliyor. Bu ordu'nun belki de hani kendisine hani o orduyu sefere göndermenin kendisine nasip olmayacağını belki de biliyor. Ama zihinleri sürekli eğitiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Üsâme bin Zeyt bir 18 yaşında. İki bir kölenin çocuğu. Yani azat edilmiş olsa da köle kökenli yani babası azat edilmiş. Zeyt bin Halisen'in çocuğu. Ee, ve onlara işte bazı tavsiyelerde bulunuyor. Sahabeden itiraz edenler oluyor. Üsame daha bir çocuk falan diyorlar. Yani o da diyor ki babasına da siz karşı çıkmıştınız diyor komutan olmasına. Babası çok iyi bir komutandı. Oğlu da komutan olacak. Ve bu ordu da arkadaşlar yani 18 yaşındaki Üsame bin Zeyd'in emri altında Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Ubeyde bin Cerrah, Saad bin Ebi Vakkas gibi önde gelen sahabeler bulunuyor. Yani Efendimiz o zihinleri nasıl terbiye ediyor? Nasıl onları liyakate, ehliyete bakmaya, bir işi yapabilecek olan, gücü olan kişiyi başa geçirmeye, başka özelliklere bakmaksızın, belki başka tabii o kölelere yönelik yargıyı da kırmaya çalışıyor. Çok ciddi eğitimler bunlar yani. Ve onlara şunları tavsiye ediyor. Bu da çok etkileyici arkadaşlar. Diyor ki verdiğiniz sözden dönmeyin, çocukları ve kadınları öldürmeyin, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ya Ordu gidiyor ordu ama evet ne zaman savaşacağız falan böyle düşünmeyin diyor. Böyle istemeyin, savaşmayı istemeyin. Çünkü bakın Efendimiz hep, hep söylüyoruz savaşlarla ilgili yaklaşımı şudur arkadaşlar. Savaştan başka bir yol varsa asla savaşmamıştır. Allah rahmet etsin bu Muhammed Hamidullah'ın tespiti. Savaştan başka bir yol kalmadığında da asla savaştan e, kaçmamıştır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirleriyle çekişmemelerini de tavsiye ediyor. Yani kendi aranızda e, tartışmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve e, bu ordu hazırlanıyor. Hatta Üsame işte herkesin katılımı için bekliyor çıkıyor. E, ordugah diyelim işte Medine'nin dışına. Fakat Hazreti Peygamber bu arada hastalanıyor arkadaşlar. Allah bana güç versin de şurayı da sizinle anlatayım. E, hastalanıyor ve e, Üsame hareket etmiyor. Peygamber Efendimiz hastalanınca. Baş ağrısı ve çok şiddetli bir ateşi var efendimizin. Hatta gerçekten kendisi de zaten ifade ediyor, ciddi bir rahatsızlık yaşıyor ölümünden önceki birkaç günde. Ve Hazreti Ayşe daha sonra diyor ki, sevgilimin nasıl can verdiğini gördükten sonra hiç kimsenin ölümüyle onun karakteri arasında bir ilişki kurmayacağım. Cahil insanların çok yaptığı bir şeydir bu arkadaşlar. İşte şöyle acı çekti demek ki çok günahı vardı. Veya kim bilir ne günahı vardı da bak nasıl can verdi falan şeklinde. Efendimiz de gerçekten ölüm hastalığını çok şiddetli bir şekilde yaşamış. Ve bu hastalık sırasında bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Bir konuşmasında, sohbetinde. Bir kul ki... Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. İşte az önce söylediğim, yani görevi tamamlandıktan sonra dünyanın ona verdiği bir zevk yok artık yani. Arkadaşlar, hani e, vefat haberi verildi veya vefat haberi demeyelim, e, kötü bir hastalık Allah hiçbirimize göstermesin ama Kötü bir hastalık haberi verildiğinde birisine dehşete düşüyor değil mi insanlar? Nasıl yani? Ölecek miyim? Öleceksin tabii. Hastalanmasan da öleceksin. Yani öleceksin. O belli zaten dünyaya geldiğimizde arkadaşlar kum saati ters çevrildi. Herkes için bir kum saati çalışıyor. Öyle düşünün. Ve bizim yaşantımız... Sadece nasıl öleceğimizi değiştirir. Nasıl, nerede öleceğimizi. Ne zaman öleceğimiz zaten belli arkadaşlar. Onun için Hazreti Ali beni ecelim korur diyor ya. Hani ölecek miyim doktor? Evet. Mesela doktor ölecek miyim? Evet. Onun cevabı evet yani hepimiz için. Evet hepimiz öleceğiz. Ve Efendimiz uzatmak istemiyor. Bakın diyor ki bir kul dünya ile kendisin Allah'a kavuşma arasında serbest bırakıldı yani dünyada mı kalmak istersin daha uzun görevin bitti ama hani istiyorsan yaşatalım seni diyor Allah Teala yoksa gelmek mi istersin diyor ve kul Allah'a kavuşmayı tercih etti diyor Hazreti Ebubekir hemen anlıyor ve nefislerimiz mallarımız evlatlarımız sana feda olalım hepimiz ya Resulallah diye ağlamaya başlıyor. Arkadaşlar diyor ki Hazreti Peygamber, ağlama bu Bekir, arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan sensin diyor. Ümmetimden birini halil edinecek olsaydım, yani kanka diyelim bugünkü karşılığıyla Ebu Bekir'i seçerdim diyor. Lakin İslam kardeşliği hepsinden daha üstündür diyor. Yani bir insanı Müslüman kardeşin olarak görmen ona vereceğin diğer bütün yakınlık sıfatlarından daha üstündür. Bak burada da çok önemli bir e, zafımıza çok önemli bir zihnimizdeki sapmaya hemen bir düzeltme geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ee, hastalığı çok artıyor arkadaşlar namaz namaza çıkamayacak dereceye geliyor imamet yapamayacak dereceye geliyor namazı Hz. Ebu Bekir'in kıldırmasını söylüyor işte Hz. Ayşe'nin itirazları falan var Hz. Ebu Bekir dayanamaz falan yara Resulallah diyor ama Efendimiz kabul etmiyor Hz. Ebu Bekir'e Bekir e söyleyin namazı kıldırsın diyor efendimizin ve bu hastalığı sırasında Hazreti Ebubekir'in en az 17 vakit namaz kıldırdığı rivayet edilmektedir. Yani bu da bu hastalığın günlerce sürdüğünü gösteriyor arkadaşlar. Pazartesi günü sabah namazından sonra Hazreti Ebubekir Hazreti Peygamber'in hastalığının hafiflediğini görüyor. Yani daha böyle bir ona da ne derler biliyorsunuz arkadaşlar? Ölüm iyiliği derler. Yani ölüm yaklaştığı zaman o son gün veya işte bir, yani Çok yakınken ölüme böyle bir geçmiş gibi sanki hastalığı geçmiş, iyileşecekmiş gibi bir iyilik oluyor. Ve kendisinden izin alarak sülh mevkiindeki evine gidiyor. Sahabeler de işlerine gidiyorlar. Yani peygamberimiz daha iyi bugün falan. O sırada Hazreti Peygamber'in hastalığı ağırlaştı. Son nefesini vermeden önce bakın son sözleri bunlar. Kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi. Arkadaşlar bugün kölelik yok elhamdülillah. Çok şükür şükrediyor, ediyorum hakikaten. Fakat yine de hani yeryüzünde kendisine köle gibi davranılan insanlar var. O bir bahsi diğer. Kölelik yok. Peki ne olacak bu kölelerle ilgili vasiyetler, tavsiyeler? Sünnette bilhassa çok... Hassas davranıyor Efendimiz ve belki yani bilmiyorum ama yüzlerce hadis var kölelere iyi davranmakla ilgili. Ne olacak bunlar? Yani bunlar tarihe mi karıştı bu nasihatler? Bir bazı alimlerimiz arkadaşlar bu kölelerle ilgili Kur'an ve sünnette yer alan onlara nasıl davranılacağıyla ilgili onların haklarıyla ilgili yer alan ifadelerin Bugün yanımızda çalıştırdığımız diğer insanlar için kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Ee, onu da bir hatırlatmış olayım. Ee, kölelere iyi davranmayı, onları giydirmeyi, yedirmeyi, onlara yumuşak söz söylemeyi ve namaza devam etmeyi tavsiye etti. Hz. Ayşe'nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle La ilahe illallah ruh teslimi ne şeymiş dedi. Yani ne zor işmiş. <gülüyor> Güçlükle iştirebilen son sözü ise şu olmuş. Me'ar a'la. <gülüyor> <gülüyor> yüce Rabbim'le beraber. Veya ila refikil a'la bazı rivayetlerde yüce Rabbime sözü olmuş. Aslında refik dost demek. Yüce dosta diye yani... Hazreti Peygamber bu sözleri söyledikten sonra Hazreti Ayşe'nin kolları arasında yerine hiç kimseyi bırakmadan yani bir halife tayini falan olmadan 14 Rebü'ylevver pazartesi günü kuşluk vakti ruhunu teslim ediyor. Arkadaşlar e, şimdi bir iki hadise var onları aktaracağım ama bir olayı size söyleyeyim o, or, orası peygamberin vefatının ne demek olduğunu bize çok güzel açıklıyor. Büyük sahabeler yani Hazreti Ömer, Ebu Bekir falan olabilir içlerinde. Bir gün diyorlar ki, vefattan epey sonra diyorlar ki gel Ümmü Eymen'i ziyaret edelim. Ümmü Eymen'i ziyarete gidelim. Peygamber Efendimiz'in dadısı Ümmü Eymen, ona dadılık yapmış efendim. Annesi vefat ettiği zaman onu Medine, Medine'den Mekke'ye getiren kişi aynı zamanda. Ee, yani peygamberin çok yakın olduğu için hani onu ziyaret edelim, efendimizi konuşalım onunla beraber falan diye. Gidiyorlar Ümmü Eymen ağlamaya başlıyor. Ee, bir cariye Ümmü Eymen arkadaşlar. Yani eğitimsiz hani bilmiyoruz tabii o günkü şartlarda onun biyografisinden haberdar değilim şu an için ama hani cariye e, Ümmü Eymen. E, diyorlar ki niçin ağlıyorsun sen işte inanmıyor musun bak Allah e, alır Allah verir Allah alır falan hani ona böyle nasihat etmeye çalışıyorlar e, akılları durduracak bir söz söylüyor ümme hemen arkadaşlar hepsi diyorlar ki biz bunu düşünmedik e, diyor ki ben diyor onun öldüğüne ağlamıyorum tabii ki bir insan ve ölecek yani ben vahyin kesildiğini ağlıyorum diyor. Yani artık işte şu işin aslı ne deyip Cebraili bekleyemeyeceğiz yani. O kapı bize kapandı. Ona ağlıyorum diyor Meymen. Yani Peygamberin vefatı o günkü dünya için onlar için arkadaşlar o kadar büyük bir sarsıntı meydana getiriyor ki Hazret Ömer kılıcını çekiyor peygamberimizin vefatını duyunca mescidin içinde kim peygamber öldü derse boynunu uçururum yani ölemez hani öyle diyor fakat Hz. Ebu Bekir'e haber veriyorlar geliyor derhal tabi vefat etmiş peygamberimiz yüzünü açıp vefat ettiğini görünce gözlerinden yaşlar boşanıyor ve sana her şey feda olsun Allah'a and olsun ki diyor, ölüme iki kere uğramayacaksın. Mukadder olan ölümü işte tattın. Hayattayken güzeldin, ölümünde de güzelsin ya Resulallah. Diyor. Ve işte burada buradan sonra görüyoruz yani Hz. Ebubekir'in o mutedil, böyle soğukkanlı, lider vasıflarını arkadaşlar. Mescide çıkıyor Metin bir şekilde herkesi teskin etmeyi etmeye başlıyor. Hazreti Ömer'in söylediği sözü duyunca onu susturuyor ve bir küçük bir konuşma yapıyor orada. İnsanlar diyor, ey insanlar. Muhammed'e tapan bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah'a ibadet edenler onun diri ve ölümsüz olduğunu bilirler. Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerime okuyor burada arkadaşlar. Ali İmran suresinden Muhammed ancak bir peygamberdir ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir o ölür veya öldürülürse siz gerisin geriye dönecek misiniz? kim geri dönerse Allah'a bir zarar vermez Allah şükredenlere mükafatlarını verir arkadaşlar bu Kur'an öyle bir kitap ki yani insan henüz hayatta olan Vahiy almaya devam eden birisine neden böyle bir ayet gelir diye düşünüyor değil mi? Ama bakın nasıl burada e, bütün bir toplumu kendine getiren bir ifade. Sanki peygamber e, vefat etmiş ama hani vahiy de gelmiş arkasından. Onun ölümünden sonra nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili. E, bir, yani bir konuyu Kur'an-ı Kerim'de bulmak istediğimizde, hani her şey vardır orada falan demiyorum öyle e, aşırı iddialar işte bilimsel gelişmeleri bile oradan bulunduğunu falan iddia edenler var e, madem öylese sen niye bulmadın diyesi geliyor insanın onu demiyorum ama arkadaşlar yani herhangi bir konuda sıkıştığınızda bir konuya bak, bakış açısı geliştirmek istediğinizde Kur'an-ı Kerim'i o bakış açısıyla okuduğunuzda size muhakkak ve muhakkak sanki o anda nazil olmuş gibi bir ayet, hatta ayetler karşınıza çıkıyor. Ya şu konu da Kur'an'da yoktur herhalde. O dediğimiz bir şey arkadaşlar, bilhassa böyle. Ama hani küçük detaylarla ilgili değil. İşte abdestte kolumu kaç kere yıkacağım falan öyle değil. Onu demiyorum. Yani genel dünya, dünya hayat, ölüm anlam meseleleriyle ilgili bu mutlak surette size cevap veren ifadeler çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir de işte bu ayeti kelimeden bu ayet okuyarak hemen o anda insanları sakin, teskin ediyor. Bu arada Ensar'ın aralarından birini halife seçmek üzere Benisa'yı de gölgeliğinde bir, bir e, toplantı yeri burası herhalde. Toplandığına dair haber geliyor. Hazreti Ömer yanına Hazreti Ebu Bekir'i de alarak oraya gidiyor. Yolda Ebu Ubeyde bin Cerrah da onlara katılıyor. Ve orada uzun tartışmalardan sonra biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir, e, halife olarak seçiliyor ve e, ertesi gün de Mescid-i Nebevi'de Hazreti e, Ebu Bekir'e biat ediliyor. Cenazeyi Efendimizin cenazesine Hazreti Ali yıkıyor ve evinde bulunan o vefat ettiği odadaki bir secirin bir divanın üzerine konuyor Peygamber Efendimizin naaşı. Müslümanlar grup grup odaya girerek e, başlarında bir imam olmaksızın münferiden cenaze namazı kılıyorlar. Önce erkekler sonra kadınlar sonra çocuklar e, şeklinde. Ve nereye defnedileceği konusu gündeme geliyor. Hz. Ebu Bekir bir defasında peygamberin ruhu kabzedilen her peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir buyurduğunu işittim diyor. Ve bu söz üzerine peygamber efendimiz vefat ettiği yere yani Hz. Ayşe'nin odasına defnediliyor arkadaşlar. Ee, kabrine Hazreti Ali, Fazıl bin Abbas Kusen bin Abbas ve Üsame bin Zeyd indiriyorlar efendimizi ee, daha sonraki yıllarda Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de aynı odaya defnediliyor biliyorsunuz bunlar Ravza-i Mutahara'da e, kıble cihetinde kabirler e, üçü yan yana orada e, metfunlar arkadaşlar hepimize tekrar tekrar e, ziyaret nasip olsun inşallah eee Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum son dakikalar çok güzel bir atmosfer yaşadım bu siyer dersleri vesilesiyle dolayısıyla bize sayfasına açan meridyen gence teşekkür ediyoruz efendimizi bütün dünyaya tanıtmak en güzel şekilde anlatmak en doğru en güzel ve en doğru burası çok önemli şekilde anlatmak üzere. Ee, karşılıksız çaba sarf eden hiçbir karşılık beklemeden çaba sarf eden son peygamber info'nun bütün çalışanlarına arkadaşlar yani çayları yapandan bilemiyorum şu anda oradaki hiyerarşiyi en tepedeki karar mekanizmalarına ve onları destekleyenlere cümlesine e, Havz-ı başında Efendimiz'den bizzat mükafatlarını almalarını diliyorum Rabbimden ee, bu anlattıklarımızı e, ahlaka, bir ahlaka dönüştürebilmek için ve e, bu uğurda geç kalmamak için Allah Teala'dan hususi yardım diliyorum sizler ve kendim adıma, kendi adıma arkadaşlar. Sizlerin de şu anda içinizden güzel dilekler geçtiğini biliyorum Allah Teala onları da inşallah kabul etsin. Ve siyerle ilgili çok daha kaliteli, çok daha kapsamlı, çok daha zengin, çok daha faydalı, çok daha feyizli, bereketli, nice nice çalışmalara katılmanızı temenni ediyorum. Tekrar tekrar her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar.